Şüphesiz ki her gün okursan iyi olur. Allah razı olsun. Yani yapabildiğin kadar yapmaya çalış. Yapabildiğin kadar yapmaya çalış. o bir Bazı hadislerde geldiği kadarıyla, bu başka bir hadislerde geldiği kadarıyla, ee, yani son iki ayetini okumak, Bakara'da yatmadan önce, Peygamber Efendimiz iyi diyor, yatmadan önce iyi diyor.